Bismillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن ve nesta'inuhu ve nesta'gfiruhu Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiyat-i amalina Men yehdihillahu felamudille leh Ve men yudlil felahâdiye leh Ve eşhedü an la ilahe illallahü vahdehu la şerike Ve eşhedü anna Muhammeden, abduhu ve rasuluhu Muhterem kardeşlerim, bu günkü cenaze sebebiyle birkaç şey hatırlatmada bulunmak istiyorum. Malumunuz bu hayat imtihandan ibaret ve yeryüzündeki bu hayat belirli bir Ecelle sınırlandırılmış. Ve sonra da nihayeti geliyor. Salih'i de, şakisi de, mucahidi oturanı, dünyayı isteyeni, ahireti isteyeni, büyük hedeflere ulaşmak isteyenler, küçük hedefleri olanlar, alimi, cahili, zengini, ama hepsi ölmekte. Ayette de buyrulduğu gibi, Yüce Rabbimiz her canlı Ölümü tadacaktır der. Ve ancak kıyamet günü yaptıklarının Karşılığı size Tas tamam verilecektir Kim cehennemden uzaklaştırılıp Cennete konursa O gerçekten Kurtuluşa ermiştir Bu dünya hayatı ise aldatma Metağından başka bir şey Değildir der Yüce Rabbimiz Bilal bin Sa'd Şöyle der Ey insanlar, siz yok olmak için yaratılmadınız. Beka için yaratıldınız. Lakin sizler bir mekandan başka bir mekana nakl olunacaksınız. Sülplerden rahime olduğu gibi der. Rahimlerden dünyaya, dünyadan kabirlere, kabirlerden ahirete, ahiretten de cennete veya cehenneme der. Kardeşlerim, hiç şüphesiz ölümün şiddeti ve sekeratı vardır. Bu sıkıntıyı ve cefayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çekmiştir. Ta ki ecri ve sevabı bol olsun, derecesi yükselsin. Aişe radıyallahu anha şöyle der, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin başı benim göğsüm ile çenem arasında olduğu halde vefat etti. Bu sebeple ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hiç kimsenin ölümünün şiddetinden asla korkmam der. Bukhari'de gelen rivayetti. Bir başka rivayette ise Resulullah'ın yanında deriden bir su kabı vardı der. Yahut ağaçtan bir su kabı vardı. İçindeki su ile dururdu der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ara sıra ellerini bu kabın içine batırır ve ıslanan elleriyle yüzünü sıvazlardı. Ve la ilahe illallah gerçekten ölümün şiddetleri ve sarsmaları var diyordu. Sonra ellerini kaldırdı. Aleyhissalatu vesselam. Sonra ellerini kaldırdı ta ruhu alınıncaya kadar ey Allah'ım, er-rafi'ul a'la duasına devam etti ve elleri meyledip düştü der. Yani ruhunu teslim etmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Enes i̇bn Malik ise şöyle der radıyallahu anhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağırlaşınca sık sık bayılmaya başladı der. Bundan kederlenen kızı Fatıma radıyallahu anha vay babamın ızdırabına dedi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'ya hitaben kızım dedi. Bugünden sonra babanın üzerinde hiçbir ızdırap kalmayacaktır buyurdu. Bu rivayeti de Bukhar rivayet etmiştir kardeşlerim. Dolayısıyla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ölümü hatırlamamız için bizleri teşvik etmiştir. Bizleri harekete geçirmiştir. Hadiste de buyurulduğu gibi ekziru zikre hadimi lezzet demiştir. Lezzetleri kesenin çokça hatırlayın. Lezzetleri keseni çokça hatırlayın buyurmuştur. Nesaide ve İbn-i Macede gelen bir rivayette. Bundan dolayı selef, salih selef ölümü hatırlayıp ona hazırlananların başında gelmiştir. Kurtubi, bakın dahaktan şöyle nakleder. Kim çokça aleykümselam kim çokça ölümü hatırlarsa üç şeyle ikram olunur der. Tövbe de çabuklukla kalbin kanaatıyla ve ibadette canlılıkla. Ve kim de ölümü unutursa üç şeyde gecikirdir. Tevbeyi gece bırak bırakır, yetene rıza göstermez ve ibadette de tembelliktir. Ve İlimehli bakın kardeşlerim şöyle demiştir. Ölümün hatırlanması insanı masiyetten, günahtan, hatalardan alıkor. Ölümün hatırlanması katı kalbi yumuşatır. Dünya ile sevinmeyi giderir de demişlerdir. Ve dünyada başa gelen bela ve musibetleri ölümü hatırlayan insan bu bela musibetler ona hafif gelir. Yumuşak gelir. Kalbinde her zaman ölümü hatırlayan kul artık bu dünya kendisine hakir, zelil ve alçak gelmeye başlar. Bundan dolayı büyük halife Ömer İbni Abdülaziz ölüm zikredildiğinde alimleri toplar ölümü ve kıyameti anıp sanki önlerinde cenaze varmış gibi ağlarlardı. Bunun ardından salih amellere, davete infaka ve güzel işlere koşuştururlardı. Evet Ebu Said'in el-Hudri'den gelen bir hadisi şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle buyurur. Cenaze konduğu zaman İnsanlar onu omuzlarında taşırlar. Eğer salih birisi ise götürün götürün der. Niye götürün götürün der? Çünkü gideceği yeri bilmektedir. Eğer salih değil ise ailesine dönerek onlarla onlara hitap etmeye çalışır. Yazıklar olsun nereye gidiyorlar bununla? Yani bu cüssemle, bu vücudumla nereye gidiyorlar bununla der öyle bir çığlık atar ki bu çığlığı insanlar haricinde herkes duyar der. Eğer insan duymuş olsaydı düşüp bayılırdı der Buhari'deki gelen hadisi şerifti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kardeşlerim bu kanaattir. Başka bir bedel istemez. Onda nimetler ve bedenin rahatı vardır. Bu dünyaya sahip olanlara bir bak. Kefen ve pamuktan başka bir şey götürebildiler mi? Evet. İslam'ın Vecibelerinden bir tanesi de ruhları alma göreviyle mesul olan ölüm meleğine, kabir azabına ve kabirdeki nimete, münker ve nekirin kabirde Rabbinden, dininden, peygamberinden soracaklarına iman etmektir. Ve Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Bakın ayeti kerimede, Firavun'un kavmini kötü azap kuşatıverdidir. Onlar sabah akşam ateşe sokulurlardır. Bu kabirdeki hayattır. Kabir azabına dolayısıyla iman etmek gerekmekte. Firavun'un kavmini kötü azap kuşatı verdi. Onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı günde Firavun ailesini azabın en çetinine sokun diye yüce Rabbimiz emredir. Gafir suresinde. Zeyd bin Sabit hadisinde geldiği gibi Beş yahut altı tane kabir görmüşlerdir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beraberindeki asapla birlikte. Allah Resulü bu, bu, bu kabirlerin sahiplerine kim tanıyor deyince birisi ben der sahafeden bir tanesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman öldüler deyince şirkte der yani İslam gelmeden önce yahut İslam'a girmeden öldüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten der bu ümmet kabirlerinde sıkıntıya sokulurlar eğer defnedilmeseydiniz ya defnetmeseydiniz Allah'a dua edip duyduğum kabir azabını sizlere de duyururdu der. Ve sonra ashabına döner. Der ki kabir azabından Allah'a sığının. Sahabe kabir azabından Allah'a sığınırız derler. Tekrar kabir azabından Allah'a sığınındır Sahabe kabir azabından Allah'a sığınırız derler. Sonra Görülen ve görülmeyen fitnelerden Allah'a sığınındır. Sahabe Allah'a sığınıyoruz derler. Sonra Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınındır. Onlar da Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınıyoruz derler. Bir rivayet Müslüm'de gelmiştir kardeşlerim. Evet Ebu Eyyubül Ensari şöyle der radıyallahu anhu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güneş battıktan sonra çıkar ve bir ses duyar bir gün der. Ve şöyle der. Yahudiler kabirlerinde azap görüyorlar. Yahudiler kabirlerinde azap görüyorlar. Bu rivayette yine Bukhari ve Müslim'de gelmişti. Bütün bunlardan dolayı ölüm meleğinin halk arasında Azrail olarak bilinir. Sana indiğini tasavvur et. Sana geldiğini aklına getir. Ölüm saati gelmiştir artık. Şefkatli baban, sana acıyan annen hepsi başına toplanmış. Büyük ve küçük... Çocuklar ise etrafını çepeçevre sarmışlar. Bir sur gibi durmuşlar. Sana rahmetle ve şevkatle şev, ve acıyla bakmaktalar. Gözleri akmış, kalpleri hüzünle dolmuş. Şifa diliyorlar, kalmanı temenni ediyorlar. Lakin mümkün değil. Yaratıklardan hiç kimse ne ömrünü ömür katmaya ne de saatini sana döndürmeye muktedir. İraden dışında sana bu hayatı veren yine iraden dışında senden bu hayatı alacak. O istediğini alır ve istediğini verir. Her şey onun indinde belirli bir ecelledir. Şüphesiz ölüm insan ölüm esnasında kardeşlerim insanın yanında ya kötü arkadaşlar ve fesad ehli vardır ya da salah ehli vardır, hayırlı insanlar vardır. Ona dua ederler, Allah'a hatırlatırlar kelime tevhide hatırlatırlar, la ilahe illallah'ı hatırlatırlar. İkisi arasındaki fark gerçekten çok büyüktür. Bundan dolayı kendini o gün için iyi hazırla, tevbeni yenile, şer ehlinden uzaklaş. Hayırlı insanlarla dostul. Çünkü hayırlı insanlar Allah'tan sonra sırat-ı müstakimde ve bu dinde sabit olarak yürümende yardım için en kuvvetli olsun. Evet arkadaşlar, yaşlılar, dedeler, babalar, tanıdıklar, komşular yok. O evleri, o apartmanları diken insanlar, mal ve mülk sahipleri hepsi gitti. Adem aleyhisselamdan bugüne kadar, evet gelen insanlar göçüp gittiler. Sundukları şeyi buldular, amellerine ulaştılar. Ve Rabbimden bizleri uyandırmasını, kıyamet gününe hazırlama lütfünü bize vermesini isteriz. Ölüm ve onun sekeratını, onun şiddetini bizlere kolaylaştırmasını isteriz. Kabirlerimizi bize geniş kılmasını, cenneti bize mesken eylemesini, bizi, ana ve babamızı, bütün Müslümanları rahmetiyle bağışlamasını dileriz. Kardeşlerim, Hüsnü Hatime'nin bir takım alametleri var. Yüce dinimiz, Hüsnü Hatime'ye dair, Güzel Sona dair bir takım işaretler ve alametler koymuş. Her kim bunlardan birisiyle ölürse, bu onun için iyi bir alamet. Bunu e, Allah rahmet eylesin. Şeyh Nasuruddin el-Albani bu e, meşhur cenazelerle ilgili kitabının son bölümüne koymuş. Bugün münasebetiyle Bunları ben böyle kısaca size aktaracağım bu vefat e, sebebiyle. Daha sonra e, bize verilen derse geçeceğim inşallah. Bunlardan bir tanesi kişi ölürken kelime-i getirmesidir, söylemesidir. Bununla ilgili birçok hadis vardır. En meşhur olan kimin son sözü la ilahe illallah ise o cennete girerler allah Resulü. Hadislerin tahricini vermiyorum, derecesini vermiyorum. Hepsi sahih ve sabit rivayetler. Fakat 17-18 tane emare var onları zikrediyorum. Kimin son sözü La İlahe ise cennete girer. Evet, alnı terleyerek ölmek. Yine Hüsnü Hatime'den sayılır. Çünkü müminin ölümü der Allah Resulü, alnının terlemesiyle olur der. Ve üçüncüsü, Cuma günü veya Cuma gecesi kişinin vefat etmesi. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü veya Cuma gecesi ölen Müslümanı Allah mutlaka kabir fitnesinden korur der. Dördüncüsü savaş alanında şehit düşmektir. Bununla ilgili rivayeti zikretmiyorum uzun olduğu için. Allah yolunda gaza ederken ölmektir. Bununla ilgili rivayetler var. Taun hastalığı sebebiyle yahut veba sebebiyle ölmek vardır. Taun her Müslüman için şehitliktir demiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veba hastalığı karın hastalığı sebebiyle ölmek vardır. Evet, karın hastalıklarından ölen şehittir. Yani içte olan bir hastalık. Karından kasıt içte olan bir hastalık. Yine 8. ve 9. alamet boğularak, yıkıntı altında kalınarak herhalde bundan kasıt olan zerzeleler. Ee, çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehitler beştir der. Tahundan ölen, karın hastalıklarından ölen, suda boğulan yıkıntı altında kalarak ölen ve Allah yolunda şehit olanlardır. 10. alamet kadının bebeği sebebiyle seyken vefat etmesi, ölmesi. 11. ve 12. alamet yangında ve zatul cemp yani akciğer e, zarı iltihabı denilen bir hastalık sebebiyle kişinin ölmesidir. 13. E, alamet verem hastalığından dolayı ölmektir. E, 14. alamet zorla ele geçirilmek yani gasp edilmek istenen bir malı kişinin sahip olduğu malı koruması uğrunda öldürülmesidir. Savunurken ölmektir. Malı uğrunda ölmesidir. Yine 15. ve 16. alamet dinini ve canını korumak için ölmesidir. Ee, 17. alamet Allah yolunda murabıt iken yani sınır koruyuculuğu yaparken ölmesidir. 18. alamet ise salih bir amel işlerken kişinin ölmesidir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle buyurur. Kim Allah rızası için la ilahe illallah derken ameli onunla mühürlenirse yani son ameli, son sözü o olursa cennete girer der. Kim Allah rızası için bir gün oruç tutar da onunla ameli mühürlenirse yani o şekilde ölürse cennete girer der. Kim Allah rızası için bir sadaka verir de onunla ameli mühürlenirse Cennete girer der, Ahmet'te gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kardeşlerim bu hatırlatmadan sonra konumuza başlayalım. Şimdi bu sohbetimizde gayrimüslimlerle olan alakamızdan bahsedeceğiz. Bu ilişkilerden e, caiz olanlar ve farz olanlar, dinimizde caiz ve farz olan dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağız. Gayrimüslimlerle caiz olmayan alakalara girmeyeceğiz. Her ne kadar zayıf imanlı insanlar içerisinde bu konularda zafiyeti olanlar olsa da inananlar içerisinde bu konular hakkında büyük problemler yaşanmamaktı. Yani yasak olan muamele. Hakkında büyük problemler yaşanmamakta. Tam tersi inananlar arasında farz ve caiz olan muamelelerde büyük kusurlar yaşandığı için konumuzu buna hasrettik. Şimdi gayrimüslimlerle caiz, mustahap ve farz olan muamelelerin beyanına geçmeden önce gayrimüslimler e, dört grup halinde, e, gayrimüslimlerin dört grup halinde olduğunu bilmemiz gerekir. Birinci kısım anlaşmalı olanlardır kardeşlerim. Bunlar Müslümanlarla aralarında barış anlaşması olan gayrimüslimlerdir. Enfal Suresi'nde buyurulduğu gibi Eğer onlar barışa yanaşırlarsa Sen de yanaş ve Allah'a dayandır Yüce Rabbimiz. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa Sen de yanaş ve Allah'a Allah'a dayandır. İkinci kısım zımmilerdir. Bunlar Müslüman ülkelerinde yaşayan ve Müslümanlara vergi vermek üzere cizye vermek üzere anlaşan gayrimüslimlerdir. Ayet-i Kerime, Tövbe Suresi'ndeki Ayet-i Kerime buna delildir. Üçüncü kısım ise kendilerine eman verilen, güven verilen gayrimüslimlerdir. Müslümanların ülkelerinde idarecilerin veya Müslümanlardan birinin eman ve güven vermesiyle İslami bir ülkeye giren gayrimüslimler, evet, e, muahhit olarak isimlendirilir. Müslümanlara karşı serlerinden, eziyetlerinden, zararlarından emin olunması halinde Müslümanların ülkesinde belirli bir süre ticaret yapmak için, çalışmak için veya benzer bir şey için girmelerine izin vermek caizdir. Eee Tevbe suresinde buyurulduğu gibi mealen yüce Rabbimiz şöyle buyurur ve eğer müşriklerden biri sana sığınmak isterse ona güven ver ki ona güven ver ki Allah'ın kelamını işitsin. Sonra da güven içinde bulunacağı yere kadar onu ulaştırdı Yüce Rabbimiz. Peygamberine itaben bu şekilde buyurur. Bugün bu bugün bu eman vize olarak bilinmektedir. Dördüncü kısım ise kendileriyle harp edilenlerdir. Yani bu üç kısmın dışında kalan gayrimüslimlerdir. Şimdi Müslümanlara karşı yani Müslümanların gayrimüslimlere karşı farz olan bir takım görevler var. Bunları başlıklar altında, konumuz uzun olduğu için başlıklar altında sizlere anlatmaya çalışacağız. Şimdi zimmet ehli olsun yahut eman, kendilerine eman verilen gayrimüslimler olsun, İslam ülkelerinde kaldıkları sürece himaye edilirler, korunurlar. Eman verilenler Müslümanların ülkelerinden çıkmak isterlerse güvende olacakları ülkeye kadar... E, ulaşmaları Müslümanların garantisi altındadır. Ulaşana kadar himaye edilmeleri gerekir. Biraz önceki ayette okuduğum gibi ve eğer müşriklerden biri sana sığınmak isterse ona güven ver ki Allah'ın kelamını işitsin. Sonra da güven içinde bul, e, bulunacağı yerine kadar onu ulaştırdır Yüce Rabbimiz. İkinci olarak Müslümanların hükmü altında bulunduklarında Gayrimüslimler, Müslümanların hükmü altında bulunduklarında onlarla Müslümanlar arasında veya onların birbirleri arasında bir husumetten dolayı, bir anlaşmazlıktan dolayı Müslümanlar hüküm verirken adaletli olmak zorundalar. Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi bir kavme karşı olan düşmanlığınız sizi haklarında adil davranmamaya sevk etmesindir yani Düşman olabilirsiniz, ama adaletli davranmanız gerekir. Adaletli olun, zira bu takvaya daha yakındırdır. Yani bir kavme olan kininiz, sizlerin, sizin onlar hakkında veya onlarla başkaları arasında hüküm verme esnasında adaletsizliğe sürüklemesinler Yüce Rabbimiz. Bilakis adil olun, zira adaletli davranmak takvaya daha yakındır. Adalet ise ancak Allah'ın kitabı, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde gelenler ile hükmetmektir. Evet, Müslümanlara farz olan bir başka konu da üçüncü olarak İslam'a davet edilmeleri gerekir gayrimüslimlerin. Yani Yahudiler, Hristiyanlar ve Meclusilerin. Gayrimüslimlerin İslam'a davet edilmeleri Müslümanlara farz-ı kifayedir. Aynı bugün kıldığımız cenaze namazı gibi. Bu onları karanlıktan aydınla, yaratılmışlıktan, yaratılmışlara kulluktan yaratan Allah'a kulluğa çıkarmaktır. Eğer bir Müslüman bir gayrimüslimi davet etmek için ziyaret ederse veya onun hastasını ziyarete giderse bu güzel bir harekettir. Güzel ahlaktandır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi bir çocuğu hastalığı sırasında ziyaret etmiştir ve onu İslam'a girmeye davet etmiştir. Rivayeti hepimiz biliyoruz. Ve daha sonra o çocuk İslam'a girmiştir. Bunu Bukhari sahihinde rivayet etmiştir kardeşler. Yine Yahudi, Hristiyan ve Mecusilerin dinlerini değiştirmeye zorlanmaları haramdır. La ikraha fiddin. Kattebe tebeyyene ruştu minel gay. Dinde zorlama yoktur. Hak yol, batıl yoldan ayrılmıştır der Yüce Rabbimiz. Evet yine Müslümanın gayrimüslimlerden birine vurarak, eziyet ederek, eziyet etmesi, öldürmesi ve buna benzer şekillerde ona saldırması haramdır. Nitekim Bukhari'de bakın, Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'udan merfu olarak şu rivayet gelir. Kim anlaşmalı kafiri öldürürse cennetin kokusunu alamaz. Kim anlaşmalı kafiri öldürürse cennetin kokusunu alamaz. Halbuki cennetin kokusu 40 senelik mesafeden alınır der Allah Resulü. Bukhari ve Müslim'de gelen bir başka rivayette Hişam i̇bn Hakim bin Hizam Şam'da Şam'da Suriye'deyken orada e, Acem lerden ziraatla uğraşanlara uğrar. Ve onların güneş altında bekletildiklerini görür. Eee Gayrimüslimlerdir. Neden bunları güneşin altında bekletiyorsunuz diye sorduğu zaman cizye vermediler diye cevap verirler. Ondan dolayı biz onlara güneşin altında bekleterek azap ediyoruz derler. Yani ceza veriyoruz der. Deyince sahabe Allah Resulü'nün şöyle söylediğini duydum der. Muhakkak ki Allah dünyada insanlara azap edenlere azap eder. Yine immer machenmedin Venesayn rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmiştir. Zimmet ehlinden birini öldüren cennetin kokusunu dahi alamazdır. Evet kardeşlerim. Yine Müslümanın gayrimüslimlerden birini alışverişte aldatması ve onun malından haksız bir şekilde İstifade etmeye çalışması yahut çalması haramdır. Kati surette. Ve onlara emanetlerini iade etmek farzdır. Emanet alındıysa bu emanetin iade edilmesi gerekir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın şu şekilde buyurmuştur. Dikkat edin der. Kim zimmet ehlinden birisine zulmederse, bak Müslüman'a demiyor, zimmet ehli diyor. Yahudi'ye, Hristiyan'a, Mecusi'ye diyor. Yani vergi veren, çizgi veren, İslam ülkesinde yaşayan bir gayrimüstüme. Kim zimmet ehlinden birisine zulmederse, onun hakkından eksiltirse, mesela çalıştırmış olabilir ama hakkını vermez. Hakkından eksiltirse, gücünün üstünde yük yüklerse veya rızası olmadan ondan bir şeyi alırsa, gasp ederse, kıyamet günü ondan ben davacı olur. der Allah Resulü bu hadisi kardeşlerim Ebu Davut ve Beyhak'a rivayet etmiştir. Ee, Albani Sissiyatü Sahih'te sahih olduğunu söylemiştir. Yine kardeşlerim Müslümanın gayrimüslimlerden birisine yani hakaret etmesi, sözleriyle onları kötülemesi, onlara yalan söylemesi haramdır. Çünkü yüce Rabbimizin şu sözü umumidir, geneldir. Ve kulul İnsanlara iyi söz söyleyin der yüce Rabbimiz. Hatta onlara yumuşak söz söylenmesi. Onlara muhabbet izhar etmek sizin. Ha? Sevgi gösterisi olmadan sevgi izhar etmek sizin ve onlara karşı alçalmadan, fillet içerisinde kalmaksızın ve onları Müslümanlara tercih etmek sizin bütün Güzel ahlaklar ile onlara karşı muhatap olunması gerekir. El-Karafi El-Furuk'ta e, zimmet ehline iyilik ile onlara sevgi arasına anlatır. Şöyle der kendisi içten sevgi olmaksızın emredilen yumuşaklık, Yumşaklıkla emredildik. Ama bu yumuşaklıkla birlikte içten gelen bir sevgi olmaması gerekir değil mi? İşte şöyle der, zayıflarına yumuşak davranmak, fakirlerinin ihtiyaçlarını gidermek, açlarını doyurmak, çıplaklarını giydirmek, onlardan korktuğundan ve kendini hakir gördüğünden değil de lütuf ve merhamet yoluyla yumuşak söz söylemek. Yani yumuşak söz söylüyorsun, merhamet ettiğin için lütufkar davrandığın için yoksa onlardan onlardan korktuğundan dolayı değil yahut kendini zelil gördüğünden dolayı da de değil. Komşuluklarında verdikleri ezaları izale etmeye yetecek güç ve kuvvete sahip olmana rağmen onlardan korkudan yahut onlara saygıdan dolayı değil lütuf olarak eziyetlerine katlanmaktır. Subhanallah. Onların hidayet ve saadet ehli ol saadet ehlinden olmaları için dua etmek Dinleri ve dünyaları ile ilgili bütün meselelerde nasihat etmek, biri onlara eziyet ettiğinde gıyaplarında onları korumak, mallarını, ailelerini, ırzlarını ve bütün hukuk ve maslahatlarını korumak, onlardan zulmün giderilmesinde ve haklarının onlara ulaştırılmasında yardım etmek ve düşmanına en üstününden en düşüğüne bütün iyilikleri yapmak, bütün bunlar üstün ahlak, bütün bunlar üstün ahlaktandır der Karafi. Evet kardeşlerim, Müslüman'ın gayrimüslimlerden bir komşusu varsa ona güzel komşuluk yapması gerekir. Eziyet vermemesi gerekir. Fakir ise ona sadaka verebilir, hediye verebilir. Ona faydası olacağı konularda nasihat etmesi müstehaptır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü umumidir. Cibril bana komşuyu tavsiye etmeye o kadar çok devam etti ki, Neredeyse onu varis kılacak zannettim der. Dolayısıyla komşu Müslüman olsun, Müslüman olsun. Müsavi yani eşit, iyilik de. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Müslümanın kafirin verdiği selama cevap vermesi gerekir. Esselamu aleyküm esselamu aleyküm dediği zaman ne der? Ve aleykumu selam der. Şimdi ve aleyküm da der. Ama ne zaman der? Esselamu aleykum dediği zaman, ölüm üzerinize olduğu zaman bilakis senin üzerine olsun diye cevap verir. Ama esselamu aleykum dediği zaman ve aleykum esselam demesi gerekir. İbnü İbnü Kayyim der ki eee selamda adalet der, onun verdiği selamın aynısıyla karşılık vermeyi gerektirirdir. Neden? Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Bir selam ile selamlandığınız zaman, ondan daha güzeliyle selam verin. Yahut aynısıyla mukabele et. Yüce Rabbimiz bu şekilde buyuruyor. Bir selam ile selamlandığınız zaman, ondan güzeliyle selam verin. Yahut aynıyla mukabele etin. Bu hususta, eee, Şeyh Nasreddin Albani'nin çok güzel bir e, araştırması var silsilede. Bakın şeyh ne der? Bu tabi hadisi şerif gereğince hani Yahudi ve Hristiyanlara selamla başlamayınız rivayeti var ya. Müslim'de gelen bu rivayet var ya. Bu ve buna benzeyen rivayetleri yani kitap ehline selamla başlamanın mutlak olarak caiz olmadığına dair rivayetleri albani zikrettikten sonra şöyle der: yolda olsun evde olsun başka yerde olması eşittirdir katı surette müslüman esselamu aleykum diyerek başlayamaz çünkü bu konuyla ilgili hadis gayet kesin şayet selam dışında başka bir şeyle mesela iyi sabahlar iyi günler iyi akşamlar nasılsınız diye bu gibi sözlerle başlaması caiz midir diye sorulsa, derim ki diyor Albani, Allah en iyi bilendir fakat benim anladığım kadarıyla bu caizdir der. Şöyle bir yere yaslansaydın. Diyorum şöyle bir duvara yaslansaydın. Evet. En iyisini Allah bilir der. Fakat benim anladığım kadarıyla bu caizdir. Zira hadiste yasak ...sadece selam hakkındadır, der. Arkadaşlarım, buraya dikkat edelim. Ve bundan da mutlak olarak Allah Allah Azze ve Celle'nin ismini ihtiva eden, içeren İslami selam kastedilir, der. Çünkü, yani, hadiste bu şekilde gelmiştir, der. Selam, Allah'ın yere koyduğu isimlerden bir isimdir, der. Selam, Allah'ın yere koyduğu isimlerden bir isimdir, aranızda selamı yaygınlaştırındır Bunu Bukhari Edebil Müfret'te rivayet etmiştir. Ve işte der bundan dolayı yasaklılık vardır. Yani İslami selam ile başlanması yasaktırdır. Ve Abdullah İbni Mesud'dan gelen bir rivayet vardır. buharide bu rivayet gelir. Ve Bukhari bunu zimmiye işaretle verilen, zimmiye işaretle selam veren kimse babı ile açıklamıştır. Abdullah i̇bn Mesud gayrimüslimlere işaretle selam verirdi. Rivayet budur. Abdullah i̇bn Mesud gayrimüslimlere işaretle selam verirdi. Ve i̇bn Mesud onlara işareti yani işaretle selam vermeyi caiz görmüştür. Zira bu Müslümanlara has bir e, selam çeşidi değildir. Müslümanların selamı değildir değil mi? Müslümanlar işaretle selam vermezler. Müslümanlar selam Aleyküm derler. Bundan dolayı der onlara yukarıdaki geçen işte iyi günler, hayırlı sabahlar iyi akşamlar şekliyle selam vermek caizdir der Al-Bahni. Hanbeli mezhebine ait e, ed delil gibi bazı kitaplarda onlara nasıl e, sabahladın iyi akşamlar, nasılsın gibi sözlerle başlamanın haram olduğu geçmektedir der. Buna dair sünnetten bir delil bilmiyorum der al -Bani. Hatta bu kitabın şerhe olan Menarus'a Sevil'de bu hükme selamla kıyaslanarak varıldığı açıklanmıştırdır. Derim ki devam eder açıkça görüldüğü gibi selamda bulunup bahsedilen diğer sözlerde bulunmayan yani iyi günler, iyi sabahlar gibi sözlerde bulunmayan faziletlerden dolayı bu uzak bir kıyastırdır. Yani bununla bunu kıyas edemezsinizdir. Allah en iyi bilendir. Der. Sonra başka bir konuya geçer kendisi. Bu da gayrimüslimlerin selamına cevap verirken ve aleykumu selam, yani onlar esselamu aleyküm derlerse ve aleyküm selam demenin caiz olup olmadığı meselesine geçer. Ve şöyle der, selamın fasih ve açık olması. Yahudilerin Nebi Sallallahu Aleyküm'e yaptıkları gibi dillerini bükerek esselamu aleyke yahut esselamu aleyküm, ölüm üzerinize olsun denilmemesi şartıyla eğer böyle bir şekilde gayrimüslim gelip Selam bu şekilde verilmemesi ver, şartıyla bunun caiz olduğunu söyleyebiliriz der Albani. Nitekim bu şekilde verilen selama sadece ve aleykum deriz. Esselmu aleyküm derse yani ölüm üzerinize olsun derse o zaman ve aleyküm deriz. Çünkü Allah Resulü bu şekilde verilmesini emretmiştir der. Nitekim bu sahihinde ve başka eserlerde Ayşe validemizden gelmiştir der. Evet hadiste geldiği gibi Bukhari'de geldiği gibi Muhakkak Yahudiler sizden birine selam verdiklerinde ancak ölüm üzerinize olsun derler. Yani essemu aleykum derler. Ve sizde ve aleyke senin üzerine olsun de der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir der. Yine Bukhari Edebil Müfret'te gelen rivayette evet bunun tahrici yapılmıştır der. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kulu ve aleyk. Yani size de buyururken bunun illetini açıklamıştır. Yani sebebini neden? Çünkü esselamu aleyk demelerine bağlamıştır. Ve ondan dolayı sen de bu şekilde cevap ver demiştir. Bu illetlendirme der, onların esselamu aleyke demeleri halinde ve aleykumusselam diye aynısıyla karşılık vermeyi gerektirirdir. Ve aşağıdaki husus bunu destekler der. Sahabeden bunu destekleyen bir hadis vardır. Ee, bir selam ile selamlandığınız zaman ondan daha güzeliyle, özür dilerim, bunu destekleyen ayeti kerime vardır der. O da bir selam ile selamlandığınız zaman ondan daha güzeliyle selam verin yahut aynısıyla mukabele edin. Ayeti buna en güzel delilidir Yine aynı şekilde edebil müfrette gelen e, i̇bn Abbas rivayeti vardır i̇bn Abbas bakın şöyle der. Yahudi, Nasrani yani Hristiyan veya Mecusi'nin selamına cevap veriniz der. Çünkü Yüce Allah bir selam ile selamlandığınız zaman ondan daha güzeliyle selam verin yahut aynısıyla mukabele edindir. der. Evet e, yine Albani şunu delil olarak getirir. Numtehine suresinde geçen ayeti delil olarak getirir. Allah sizinle din konusunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilikte bulunmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz ayetini getirir. Din konusunda sizinle savaşmayan, sizleri yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanız ve adaletli davranmanızı yasaklamazdır. Muhakkak ki Allah adaletli davrananları severdir. Ve Albani bu ayetin arkasından şöyle der. Bu ayet müminlerle barışık olup yurtlarında barındıran, eziyet etmeyen gayrimüslimlere iyiliği emretmesi ve onlara karşı adaletli olunması konusunda açıktır der. Ve der ki şüphe yok ki onlardan birisi açıkça esselamu aleyküm diyerek selam verirse ve biz de onu ve aleyke diye cevaplarsak bu ne adalete uyar ne de iyiliğe uyar der. Zira der, bizler bu durumda onunla essammu aleykum diyen kimse arasını eşit kılmış oluruz der. Bu da açıkça zulümdür der. Evet, Alvanin sözü burada bitti. Müslümanın İslam'a teşvik etmek için ve İslam davetini dinleyip kabul etmesi için, onu ısındırmak için kalbini telif etmesi için ve buna benzer şer'i maslahatlara binaen Yahut Müslümanın maslahatı için yani şahsi bir maslahatı için yahut bir zararın defedilmesi için Müslümandan yahut Müslümanlardan veya mubah olan bir maslahatın elde edilmesi için buna benzer durumlar sebebiyle Müslümanın gayrimüslime latife yapması, şakalaşması, ona künyesiyle seslenmesi, onun ve ailesinin hal ve hatırını sorması, Çocuğu olduğu zaman tebrik etmesi, ehlen, merhaba, iyi günler gibi sözlerle selam vermesi caizdir. Yine şayet dini bir maslahat varsa Müslümanın gayrimüsliminin cenazesi olduğu zaman gayrimüslime taziyede bulunması caizdir. Lakin ölüsünün bağışlanmasını dileyemez. Ölüsünün Rabbim yani mevtanı affetsin bağışlasın diye bir talepte bulunamaz. Zira kafirlerin ölüleri için rahmet ve bağışlanma dilemek caiz değildir. Biliyorsunuz Allah Resulü annesinin kabrini ziyaret etme izni verilir kendisine fakat istiğfar için izin ister bu ona verilmez. Genel olarak Müslüman eğer şayet şer'i bir maslahat varsa kendisini küçük düşürmeyecek şekilde zillet olmayacak bir şekilde Gayrimüslim'e sözlü ve fiili olarak latifede bulunabilir. Ee, bu tabii farzlarla mustahap olanlar birbirleriyle ilik, ilişkili e, olduğu için biz bunları yani karıştırarak zikrettik. Ee, ama yine de biz mubah olan yahut caiz olan yahut mustahap olan alakaları da ayrı bir e, bab olarak ayrı bir konu olarak aldık. Dolayısıyla kardeşlerim Müslümanın gayrimüslim yani Müslümlerle muamelesinde mubah veya mustahap olan bazı şeyleri zikredelim burada. Gayrimüslimlerin ücretle çalıştırılmaları caizdir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken Abdullah ibni Uraykiti ücretle kiralamıştır. Yine bu Hayber Yahudilerini çıkaracak ürünün yarısını, yani çıkaracak ürünlerinin yarısı karşılığında ziraat işinde çalıştırmıştır. Ee, Tabi bunun detayı var fazla, ama genel olarak bu, bu manada. Ee, yine aynı şekilde Müslüman'ın gayrimüslimlerden muhtaç olanlarına, mesela fakirlerine sadaka, hastalarına yardım gibi ihsanlarda bu tür iyiliklerde bulunması müstehaptır. Çünkü Yüce Rabbimizin bu konudaki ayeti geneldir, umumidir. Ve ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin der Yüce Rabbimiz. İhsan edin, iyilik edin. Zira Allah iyilik edenleri sever buyurmaktadır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü umumidir. Ve fi kulli zatin kebidin ratbetin ecrün. Her yaş ciğere yapılan iyilikte sevap vardır der. Her yaş ciğer sahibine yapılan iyilikte sevap vardır der. Ne demek her yaş ciğer yani her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır der Allah Resulü. Evet. Bunu Bukhari ve Müslüm rivayet etmiştir. Gayrimüslim olan anne, baba, kardeş gibi akrabalara hediye, ziyaret gibi şeyler yapılması, verilmesi ve sılayı rahim yapmak müstehaptır kardeşlerim. Dinimiz bunu teşvik etmiştir. Lakin Müslüman bunları özellikle yani o e, sılada bulunduğu, iyilik yaptığı, hediye verdiği insanların fitnesinden emin olduğu zaman, dinini etkilemesinden eğer korkma durumu var ise, etkilenme durumu var ise, bu sefer bu gidip gelmeleri, bu ziyaretleşmeleri ne yapar? Askeriye, askeriye iner. Devamlı olarak gelip gitmez. Ee, bu akrabaların neyidir? Hakkıdır. Çünkü Yüce Rabbimiz ve'ati del kurba hakka buyurur. Akrabaya hakkını ver der Yüce Rabbimiz. Akrabaya hakkını ver der. Ee, ana baba hakkında da mealen şöyle buyurur. Eğer ana baba hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlanlarsa onlara itaat etme der. Yani açıkçası nedir? Eğer annem baban müşrik ise onlara uyma bu hususta. Şirklerinde onlara uyma. Ha, dünya işlerinde bakın dünya işlerinde onlara iyilik üzere muamele et Güzel Yüce Rabbimiz Lokman sonrasında. Evet kardeşlerim yine onları İslama teşvik için İslama teşvik için gayrimüslimleri ve davet esnasında evet onları davet ederken yahut onların şerrinden Müslümanları korumak için yahut Müslümanlarla barış yapmalarına karşılık olarak veya düşmanlık etmeden devam etmeleri için yani bunların arkasında her birisinin arkasında bir maslahat var. Müslümanlar için bir fayda söz konusu. Veya buna benzer şer'i maslahatları kast ederek onlara hediye vermek, iyilik yapmak caizdir. Neden? Yüce Rabbimiz ayeti kerimede şöyle buyurur. Allah sizinle din konusunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve adaletli davranmanızı yasaklamaz der. Dolayısıyla iyilik yapabiliriz. Bir kelimesi geçer. Enteberruh. İyilik bu mal ile olabilir. Başka şeyler ile ihsanda bulunmaktır. Kast ise adalet manasındadır. Ve tuksitu ileyhim. Adaletle davranmanızı der yüce Rabbimiz. Ama şayet hediye verilen hediye verilen bağışlar, arkadaşlık, muhabbet, dostluk gibi buna verilen, yani gibi buna benzer sebepler e, dolayısıyla ise, bunlardan dolayı ise, Böyle bir hediyenin verilmesi haramdır. Çünkü burada ne vardır? Dostluğun kurulmaması gerekir. Böyle bir muhabbetin ve sevginin olmaması gerekir. Dersten sonra. Ee, yine gayrimüslim kardeşlerim, Müslümanlara misafir olduğu zaman, gayrimüslim, Müslümana misafir olduğu zaman, Müslümanın ona ikram etmesi müstahaptır. Dinimiz bunu teşvik etmiştir. Neden? Çünkü misafire ikram etmeyi tavsiye eden naslar deliller Kur'an'dan ve sünnetten deliller umumidir. İbn Kayyim Ahkamu Ehli Zimme de bunu beyan etmiştir. Yine Müslümanın gayrimüslime misafir olması da caizdir. Lakin Müslümanın onu ilmi ehli bakım şu detayı getirir. Her Müslüman der gayrimüslime misafir gidebilir. Gayrimüslim de Müslümana misafir olarak gelebilir. Fakat Müslümanın onun davetine icabet etmesi, ona sevgi göstermek, onun davetine icabet etmesi, ona sevgi göstermek manasına geleceğinden dolayı caiz değildir diyen ilim ehli vardır. Ee, İbni Araf'a bakın şöyle der, e, en doğrusu der. Bir gayrimüslim der, Müslümana düğün yemeğine davet ederse en doğrusu icabet, en doğrusu ve farz olanı der, icabet etmemektir der. Çünkü bu icabette onu aziz kılmak vardır der, eğer davete icabet ederse. Ee, i̇bn Rüşd ise e, şöyle der, en güzeli der, en e, doğrusu der, eğer kendisine uyulan birisi ise o kişi, o Müslüman, Hristiyan'ın davet ettiği oğlunun sünnetine icabet etmemesidir der. Zira bunda gayrimüslimlere sevgi gösterme söz konusudur. Söz konusudur der. Ee, Tabi herhalde burada da kayıt buradaki buradaki şart da şudur. Eğer bunda dini bir maslahat söz konusu ise herhalde bu haram olan bir icabet olmaz. Ee, yine Müslüman gayrimüslimlerle beraber toplantı yerlerinde yemek yiyebilir. Yine genel düğün yemeklerinde gayrimüslimlerle birlikte oturup yemek yiyebilir. Toplantı yemeklerinde oturabilir. Veya gayrimüslimin Müslümana misafir olması halinde yahut Müslümanın onun yanında misafir olması halinde beraber yemek yemek caizdir. Ee, yine İslam dininde mubah olan dünyevi işlerde onlar ile muamelede bulunmak caizdir. Mubah olan işlerde. Nitekim Nebi Sallallahu Aleyhi Yahudilerle muamelede bulunmuş ve onlarla alışveriş yapmıştır. Bukhari ve Müslim'de gelen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir Yahudiden belirli bir süreye kadar bir yiyecek satın alır ve ona demir zırhını rehin olarak verir. Yine Müslümanın onlardan dünyevi işlerden Müslümanların menfaatine olan, İslam dininde aslan mubah olan şeyleri öğrenmesi caizdir. Okullara gidip okuduğumuz gibi bu bazen müstehaptır bazen de farzdır. Nitekim Nebi S.A.V'in Bedir esirlerinin yanlarında fidye verecek, müşriklerden esirlerin, fidye verecek malı bulunmayan bazılarını ensarın çocuklarına okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakmıştır nereden bir kısmını bu şekilde serbest bırakmıştır. Rivayet Ahmet'te gelir. Hasan bir isnat ile rivayet edilmiştir. Yine Müslümanın iffetli olması şartıyla din, can ve çocuklar hususunda zararlarından emin olunması kaydıyla, şartıyla kitap ehli bir kadınla evlenmesi caizdir. Evet, kitap ehli bir kadınla evlenmesi caizdir ama iffetli olması vardır. Efendimiz'in Ehli kitap olması gerekir. Kendisi, nefsi, çocukları hususunda güven duyuyor ise. Ayet-i kerime de buyurulduğu gibi. Yüce Rabbimiz bakın şöyle der. İffetli, zinaya sapmamış ve dost edinmemiş. İffetli, zinaya sapmamış, dost edinmemiş. Mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde sizden önceki, kendilerine kitap verilmiş olan hür kadınlar size helal kullanmıştırdır. Ama şart nedir? İffetli olacak. Zinaya sapmamış. Dost edinmemiş. Mihrini veriyorsun. Evet. Ve bir de kitap ehli olacak. Ama ilim ehlinden bir kısmı şöyle der. En uygun olanı ise der. Müslümanın gayrimüslim bir kadınla evlenmemesidir. Der. Zira bunda kendisi için, zürriyeti için ee, çocukları için, kendisi için, çocukları için, zürriyeti için daha selamettir der evlenmemiz. Ee, i̇lim ehli evlenirse kalbinin ona kayma durumu olabilir der ve fitnesine düşer. Ondan olan çocuk da annesine meyledebilir der. Bu kaydı getirirler. Ama evlenebilir mi? Evlenebilir. Böyle bir mefsede böyle bir zarar getirmiyor ise evlenebilir ee, tabi kalpte bir meyil olacak bir sevgi olacak değil mi? ama kalbin gayrimüslime yani gayrimüslime eşe olan bu meyli bu sevgisi e, din ve akidesi yönüyle değildir akrabalık yönüyle böyle bir meyil oluşur tabii, yani dinden insanlarda bu şekilde olması gerekir akidevi bir meyil değildir bu Tabidir. Tabi meylin getirdiği sebeplerden meydana gelen bir sevgidir. Kasıt ve ihtiyar dışıdır. Oruçlu kimsenin sıcak günde soğuk bir şeyi içmesini istemesi gibi, meyletmesi gibi. Veya güzel manzaraları görmeyi kişinin istemesi gibi. Ama dinen yasak olan sevgi, kalbin meyli ve e, nefsin isteği, kendi isteğiyle kişinin, kişinin tamamen ona yönelmesidir der İli Ve bu mailin tercih artık seviyesine ulaşmaması gerekir derler. Eğer tercih seviyesine ulaşırsa onun yolu, onun ahlâ, onun e, dini, diyaneti tercih edilip üstün görülmeye başlanırsa e, ya bu kişinin akidesinden razı olmaya kadar götürebilir der İli bu ise apaçık küfürdür derler. Evet bu hadde varan meyil şüphesiz büyük bir belaya sürükler. Yine bu meyil yağcılık ona olan sevgide aşırı gitme ve söz ve amel olarak itaat, itaatle boyun eğmeye kadar varmaması gerekir der ilim ehli. Çünkü Ömer i̇bn Hattab kafir bir kadınla evlenen birini azarlamış ve onu boşanmaya teşvik etmiştir kardeşlerim. Kitap olmayan bir kadın ise, kitap ehlinden olmayan bir kadınla evlenmeye gelince ilim ehlinin icması ile Müslümanların onlardan biriyle evlenmesi caiz değildir. Yani Yahudi, Hristiyan ve Mecusi'lerin dışında başka bir kadınla Müslümanın evlenmesi caiz değildir çünkü ayet kerime gayet açık Bakara suresinde geldiği gibi <gülüyor> Valateniki hülmüşrikati hatta yüminle mucit Rabbimiz bu şekilde buyurur iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyindir ve bunlarla yapılan nikah batıldır Müslüman kadının ise Müslüman kadın ise ehli kitaptan veya onların dışında bir kafir ile evlenmesi Müslümanların icma ile haramdır evet ee, yine Müslümanın, Müslümanların daha doğrusu gayrimüslimlerden Müslümanlara karşı Müslümanların düşmanlıklarını engel olmak için yardım istemesi caizdir. Ama bu hususta şart vardır, iki tane şart vardır. Onların yardımına mecbur kalmak vardır, evet ve e, Müslümanların onların zararından emin olmaları şartı vardır. Yani Müslümanlara zarar verebilme, zarar vermeleri mümkün olmamalıdır. Bu iki şarta binaen onlardan yardım alınabilir der ilmeyle. Ve yine Müslümanların tedavi için güvenilir, bakın güvenilir bir gayrimüslim tabibe gitmeleri caizdir. İbn-i Teymiye, Feteva Mısri, Mısriye'de şöyle der, eğer Yahudi veya Hristiyan tıp ilminde uzman ve güvenilirse, ona tedavi olmak caizdir. Yine devam eder ona mal vermek ve muamelede bulunmak da caizdir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken bir müşriği ücretle kiralamıştır der. Yine kardeşlerim kalpleri İslam'a ısınması için gayrimüslimlere zekat vermek caizdir. Çünkü Tevbe suresinde geldiği gibi zekat, Allah'tan bir farz olarak ancak fakirlere, yoksullara, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, evet, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalanlara verilirdir. Tövbe suresinde. Evet, yine başka bir mesele, Müslüman ticarette gayrimüslime ortak olabilir. Lakin, lakini var. Gayrimüslimin bu ticarette haram bir muamelede haram bir tasarrufta faiz gibi he? böyle bir tasarrufta bulunmaması için Müslümanın daha üstün daha üst bir yetkiye sahip olması gerekir. Yani yetkiler ve dizginler Müslüman evinde olmalıdır. Evet. Ee, şayet Müslümanın zilleti veya dostluk söz konusu değil ise zillet ve söz yani zillet ve alçaklık hor görülme ve dostluk söz konusu değil ise gayrimüslimden hediye kabul edebilir. Nitekim e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem birçok müşrikten hediye kabul etmiştir. Bukhari müslim e, özür dilerim yalnız Bukhari Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin İlye Melikesi'nin hediyesini kabul ettiğini rivayet etmiştir. Yine Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayete Nebi Sallallahu Aleyhi O Ukaydir'in bir cübbesini aldığı rivayet edilmiştir. Evet, lakin bu hediye, bu tür hediyeler gayrimüslimlerin bayramlarından biri sebebiyle verildiyse kabul etmemek gerekir. Tabi caiz mi değil mi ilim ehli bu hususta muhtelif. Ee, şayet gayrimüslim Müslüman bu hediyeyi kabul ettiği takdirde Müslüman bu hediye o amelinden razı olacağına inanırsa ben bunu veriyorum o da alıyor tamam benden razı olacak şeklinde bir e, inancı varsa der e, kabul etmek haramdır der ilim ehli Hüseyin'in fetvasında bu şekilde söyler. Yine i̇bn Kayyim bakın ahkamı ehli ehli zimmede şöyle der onların kendilerine has küfür şiarlarında Onları kutlamak ittifakla haramdır der. Mesela bayramlarında ve oruçlarında tebrik ederim bayramınız kutlu olsun gibi sözler söylemede olduğu gibi der. Bunu söyleyen kimse küfürden selamette kalsa bile bu yaptığı haramdır der. Bu tıpkı puta secde etmelerini kutlamak gibidir der. Yani dini bayramlarında onları kutlamayı kastedir. Ee, ve yine içinde dini ve Dün, e, dünyevi bayramları olan bu günleri, onların dini ve dünyevi bayramları olan bu günleri tatil günü ilan etmek, kutlama günü ilan etmek haramdır. Çünkü bu yasak olan benzemedendir arkadaşlar. Evet Müslüman'ın gayrimüslimin yanında onların idare ettiği işlerde çalışması caizdir. Müslüman'ın gayrimüslimin yanında onların idare ettiği işlerde çalışması caizdir. Bugün Müslümanların birçok fabrikada ve birçok firmada çalıştıkları gibi. Lakin gayrimüslimin şahsi hizmetinde çalışmasını ilim ehli caiz Şahsi hizmetinde. Çünkü bunda kendisini ona karşı hor ve hakir kılması, zelil kılması söz konusudur. Alçaltması söz konusudur. Evet, diyorum ee, ve burada... Ee, bitirelim kardeşlerim. Vakit de geç oldu herhalde. Aslında bu mevzuyla ilgili anlatılacak çok şey var. Fakat bunları gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce kısaltmaya çalıştık. Ee, çokça sorulduğu için bu teşebbühle ilgili bir bölüm var. Gayrimüslimlere ile ilgili. Bakın Hüseyin'in fetavasında şöyle der. Gayrimüslimlere benzemek der. Müslümanın onların özelliklerinden olan bir şeyi yapmasıdır der. Gayrimüslimlere benzemek. Müslümanın onların özelliklerinden, onların özelliklerinden, hususiyetlerinden olan bir şeyin yapmasıdır der. Bir şey yapmasıdır der. Ama ilave eder. Bu Müslümanlar arasında bu şey yaygınlaşmış iseler. Yani doğru onların özelliklerinden. Fakat o kadar olmuş ki Müslümanlar arasında da yaygınlaşmış ve kafirlerin ayırıcı özelliği olmaktan çıkmışsa der, bu benzeme olmazdır. Başka bir yönden haram kılınmamışsa böyle bir benzeme kati surette haram olmazdır. Bunu da e, araştırma esnasında bulduğum için ilave etmeyi uygun gördüm. Allah'ım hakka hak olarak göster, hakka tabi olmayı bizlere nasip eyle. Batılı da batıl olarak göster, batıldan iştinab etmemizi bizlere kolaylaştır. Subhaneke Allahumma Allah ve bir hamdik ve eşhedü en la ilaha illa ente estagfiruke ve etûbü ileyk.